Türkçe Peri Masalları Zencefilli Kurabiye Adam Evvel zaman içinde, eski küçük bir evde kocasıyla beraber yaşayan yaşlı bir kadın varmış. Çiftin hiç çocuğu yokmuş. Yalnızlık çekiyorlarmış. Bir gün kadın zencefilli ekmekten bir çocuk yapmaya karar vermiş. Kocacığım bugün zencefilli kurabiyeden adam pişireceğim. Tüm malzemeleri hazırlamış. Ardından hepsini una eklemiş. Hamuru açmış, son olarak da zencefilli kurabiyeden güzel bir adam kesmiş. Aa, Ne kadar yakışıklı bir zencefilli kurabiye adam oldu. Şimdi de onu fırına verelim. Yaşlı kadın pişmesi için onu fırına koymuş. Kısa bir süre beklemiş. Ardından tekrar fırının başına gitmiş. Çok leziz kokuyor. Kremayla saçlarını ve ağzını yapmış. Gözleri için şeker. Düğmeleri için vişne kullanmış. Her şey tamamlandıktan sonra zencefilli kurabiye adam ayağa kurmamış. Zencefilli kurabiye adamı koşarken gören yaşlı kadın şok Beni olmuş. Beni yemeyin. Pencereden dışarı kaçmış. Dur, bekle. Koş, olabildiğince hızlı koş. Kimse beni yakalayamaz çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Yaşlı kadın peşinden koşmuş ama onu yakalayamamış. Zencefilli kurabiye adam koşmaya devam etmiş. Dur! Koşarken onu bir inek görmüş. Sen çok taze kokuyorsun. Yenilebilecek kadar iyisin. Ben yaşlı bir kadından kaçtım. Ve senin gibi şişko bir inekten de kaçabilirim. Evet kesinlikle kaçabilirim. <gülüyor> Ve inek de küçük adamı kovalamaya başlamış. Ama zencefilli kurabiye adam daha hızlı koşmuş. Koş! Olabildiğince hızlı koş! Kimse beni yakalayamaz çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. İnek yaşlı kadınla birlikte zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş ama o da yakalamayı başaramamış. Zencefilli kurabiye adam koşmaya devam etmiş ve koşarken onu bir domuz görmüş. Çok lezzetli görünüyorsun. Seni hemen yemek istiyorum. Bunun için çaba harcamalısın pis domuz. Beni yakalayamazsın. Yaşlı bir kadından kaçtım. Bir inekten kaçtım. Ve senden de kaçabileceğimden eminim. Evet kaçabilirim. İstediğiniz kadar hızlı koşun. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Domuz zencefilli kurabiye adamı kovalayan yaşlı kadına ve ineğe katılmış. Ama o da yakalayamamış. Zencefilli kurabiye adam koşmaya devam etmiş. Koşarken onu bir tavuk görmüş. Ne güzel bir yemek. Bununla yavrularımı doyurabilirim galiba. Tavuk zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş. Senden yavrularıma iyi bir yemek olur. Seni eve yavrularıma götüreceğim Bay zencefilli kurabiye adam. Yaşlı bir kadından kaçtım. Bir inekten kaçtım. Bir domuzdan da kaçtım. Ve senden de kaçabilirim küçük yaratık. Kaçabilirim. Koş. Olabildiğince hızlı koş. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Tavuk diğerleriyle birlikte zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş. Ama onu yakalayamamış. Zencefilli kurabiye adam kendisiyle gurur duyuyormuş. Peşimdekiler ne kadar da yavaş böyle. Koşarken bir nehir görmüş ve yavaşlamış. Suya girince sırılsıklam olacağından korkmuş. Nehrin kenarında su içen bir tilki görmüş. Bugün karnımı doyurmak için bu ne güzel bir yemek. Tilki de zencefilli kurabiye adamın peşinden koşmuş. Hey sen genç adam sakıncası yoksa arkadaş olabilir miyiz? Zencefilli kurabiye adam ilk kez böyle bir şey duyuyormuş. Ve çok memnun olmuş. Evet Bay Tilki sakıncası yok. Ama bir şartım olacak. Hmm. Şartın ne Bay zencefilli kurabiye adam? Nehri geçmeme yardım eder misin? Evet genç adam, neden olmasın? Zencefilli kurabiye adam çok rahatlamış. Gel bay zencefilli kurabiye adam, sırtıma bin, nehri geçmene yardım edeyim. Zencefilli kurabiye adam sırtına binmiş. Kurnaz tilki nehrin diğer kıyısına çıktıktan hemen sonra onu havaya atmış ve kocaman ağzını açmış. Zencefilli kurabiye adam içeri düşer düşmez kapatmış. Evet gerçekten çok lezzetliydi. Hmm. Bu zencefilli kurabiye adamın sonuydu.